Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, bugün günlerden cuma ve her cuma sizlerle gezegenin geleceği Change.org özel haber programındayız. Haftayı haftanın çevre kampanyalarıyla bitiriyoruz. Resmi gazetede 5 ve 6 Ocak'ta yayınlanan bilgilere göre 1 milyon metrekare orman, orman sınırları dışına çıkarıldı. Bu yaklaşık 140 futbol stadyumuna denk. 47 doğa koruma kuruluşu bir araya geldi ve ormanları gerçekten koruyacak, Yeni bir orman kanunu talep ediyorlar. Ekoloji Birliği adına Change.org Taksim Ormanlardan ilni Çek adresinde başlatılan kampanyada ormanların yok olmasında en önemli neden orman yangınları değil, aynı zamanda ormanları yok eden orman kanunu. Adı orman kanunu ama ormanları korumuyor ifadelerine yer verildi. Bunun nedeni orman kanununun 16, 17 ve 18. maddelerinin Ormanlık alanlar üzerinde her türlü yapıya izin verebiliyor olması ve ormanların orman alanını dışına çıkarılabiliyor olması. Kampanyada verilen bilgilere göre orman kanunu bu maddeleri nedeniyle yok edilen ormanlar her yıl ortalama 38 bin hektar. Ormanların olmadığı bir dünyada iklim kriziyle baş başa olduğumuzun altını çizildiği kampanyada ayrıca şöyle denmiş. Geçtiğimiz yıl Glasgow'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 26. Taraflar Konferansı'nda Türkiye'nin de aralarında bulunduğu dünya liderleri ormanları korumak için taahhütte bulundu. Ormanları orman alanı statüsünden çıkarmak bu taahhütte uyumlu değil. Ormanları korumak için orman kanunu değiştirilmeli. Ormanların orman dışı statüsüne geçirilmeleri yasaklanmalı. Yeni bir orman kanunu istiyoruz. Trenmiş kampanyada Change.org Taksim ormanlardan elini çek. Adresinde. Afşin Elbistan'da bulunan termik santral, filtre ve baca gazı sistemleri kurulmadan çalıştırıldığı için bölgede ciddi bir halk sağlığı tehdidi. Change.org Taksim Elbistan Hava Kirliliği adresine başlatılan kampanyada 1984 yılında üretim yapmaya başlayan Afşin Elbistan Termik Santrali'nin tüm dünyada kömürlü termik santrallerden salınan kükürt-dioksit kaynaklı hava kirliliği sıralamasında Dünyada 5. sırada yer aldığının altı çizilmiş. Yıldız Bakır bu kampanyasında Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinden Afşin Elbistan Taimik Santerine filtre takılması için gerekli çalışmaların yapılmasını talep etmiş. Kampanya change.org taksim elbistan hava kirliliği adresinde devam ediyor. Eskişehir Odun Pazarı Sevinç Mahallesi'nde Kömür madeni yapılmak isteniyor. Açılmak istenen kömür ocağı projesiyle Türkiye'nin tahıl ambarı konumundaki Alpu Ovası ve Sevinç Mahallesi'nde tarım ve hayvancılık büyük zarar görecek. Change.org Taksim Eskişehir Kömür Olmasın adresindeki kampanyada Tahıl ambarı ve hayvancılık olan Eskişehir Odun Pazarında kömür madeni açılırsa havamız, suyumuz, toprağımız kirlenecek ve hayvanlarımız hastalanacak diyen Eskişehir Çevre Koruma Derneği Başkanı Sadık Yurtman Kampanyada ayrıca şu ifadelere yer vermiş. Bütün dünyada iklim krizine neden olan kömürü terk ederken Türkiye 2053 yılına kadar emisyonlarını sıfırlama hedefini açıklamışken bizde kömür ocağı açılması alınan bu kararlarla çelişiyor. Bu nedenle Sevinç Mahallesi'nde yapılması düşünülen kömür ocağı projesine karşıyız. Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği, Sivil Toplum Örgütleri ve bazı kurumlarla beraber Eskişehir halkı olarak bunun karşısındayız demişler kampanya Change.org Taksim. Eskişehir kömür olmasın. Artvin ili Şahşat ilçesi Güneybatı bölgesinde Hanlı, Karaağaç, Kireçli ve Arpalı köylerini besleyen su kaynakları üzerine peş peşe hidroelektrik santraller kurulması üzerine bir kampanya başlatıldı. Çavdarlı, Çiftlik, Dal Kırmaz, Otluca ve Savaşköyü sakinleri adına Change.org Taksim Artvin HES projesi adresine başlatılan kampanyalarda da şu denmiş. Köylerimizde temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılık. Topraklarımız uzun zamandır kimyasal ilaç ve gübre kullanılmadığı için temiz, su ve hava kalitesi doğal tarım için çok uygun. Üretimin ve yaşamın en temel unsurlarından biri olan sulama ve içme ihtiyacımız yaklaşık 200 yıldan beri yalnız Çam dağlarındaki krater gölünden karşılanıyor. Aynı su kaynağı üzerinde bulunan 30'a yakın değirmenin de çalışmasını sağlıyor. Son yıllarda ilçemizin güneybatı bölgesindeki su kaynakları üzerine peş peşe hidroelektrik santraller kuruluyor. Kurulan bu tesislerle ilgili bölge köyleri tarafından davalar açıldı. Görülen davalar sonucu işletmeye açılmış olan santralin çalışma izni Danıştay kararıyla iptal edildi. Yine inşaat halinde olanların da çevre etki değerlendirme raporları mahkeme kararıyla iptal edildi. Şirketlerin yetkililerince mahkeme kararlarına yapılan itirazlar üzerine tekrar başlayan dava süreci de halen devam ediyor. Hal böyleyken verilmiş olan mahkeme kararlarını tanımayan şirket yetkilileri hukuku tanımayan yöntemlerle tesislerin üzerine kurdukları mevcut su kaynaklarının yetersizliğini bahane ederek bizim kullandığımız su kanallarını muhtelif yerlerden iş makinesi kullanarak tahrip ediyor ve sularımızı kesiyor asırlardır kullandığımız sulama ve içme su kaynaklarımıza ticari veya idari tasarruflarla müdahale edilmesini asla kabul etmiyoruz. Hukuk tanımayan ve bölge halkının en temel yaşam kaynaklarından biri olan su kanallarını tahrip eden, şirket yetkilileri hakkında cezalandırılmak üzere suç duyurusunda bulunuyoruz. Kampanya Change.org Taksim Artvin HES Projesi adresinde devam ediyor.